Evet, tekrar beraberiz Merhaba, yine biz. Gezi Parkı'nda. Evet. Bu arada Nevin Arpalı'ya da çok teşekkür ederiz destekçimiz ve şimdi bakalım haberlerimize Gezi Parkı ile ilgili neler var neler yok. Gezi Parkı protestoları sırasında polisin gazlı müdahalesinden kaçan ve yaralananlara kapılarını açan... Divan Oteli'nin dünyanın en prestijli ödüllerinden birini vermişler, layık görmüşler. Hospitality Innovation Award. Yani misafirperverlikte evet. yaratıcılık ödülü. Yani çok güzel bir haber. Hani eskiden böyle kalıp bir cümle vardı ya zaman zaman tekrar hatırlanan. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan şu günlerde diye. Aslında o birlik ve beraberlik yerine misafirperverliğe hem Türkiye'deki... Bu artan şiddet ve komşularını ihbar ete kadar varan e, ihbar durumlarına hem de sınır komşumuzdaki insanların komşularının dahi birbirlerini öldürecek şekilde e, karşı karşıya getiren durumlarda galiba bu sözü biraz değiştirmeli ve misafirperverliğe en ihtiyacımız olan günlerde gelen gayet güzel bir haber olarak nitelendirebiliriz bu haberi. Evet yani e, mültecilere tek söylememesi gereken e, söylenmemesi verilmemesi gereken adın e, onlar bizim misafirimiz diye e, sığınmacıları da söylediğimiz bir yerde tam da tersi de geçerli tabi asıl misafir perverliğin öteki diğer ötekini kendini kendisi gibi saymanın e, sempati ve empatinin en önemli e, ihtiyaç duyulan en kıt bulunan şeylerden biri anne geldi bu sonunda kapitalizmin bu son haliyle. Ee, bu Hürriyet'in bir haberi Ali Mercek Hürriyet gazetesinden Gezi Parka eylemleri sırasında vatandaşlara kapısını açan divan oteli konaklama sektörünün prestijli ödüllerinden işte bu Hospitality Innovation Award'a layık gözük göründü. Gerekçe de otel yönetiminin sivil dayanışma cesaretinin önemli bir örneğini ...sergilemesi ve misafirperverliğin kriz anlarında da gerekli olması. Bu çok önemli bir kavram. işte kriz deyince e, misafirperverlik ya da insani destek, dayanışma ortadan kalkması... ...zaten olabilecek en büyük medeniyet krizlerinden birinin göstergesi. İşte burada olmadı. Yani en prestijli ödüllerden biriymiş Divan Oteli'nin sahipleri Ali Koç ve Semahat Arsele... ...layık görünmüş. Bu, yani bu ödüllerin... Ödül, ...ödül... Ali Koç ile Samad Arsel... ...bu ödüle layık görünmüşler. Merkezi Münih'te bulunuyor. PKF Hotel Expert... ...diye bir kuruluş bu. Bu akşam da Münih'te yapılacak... ...bir törenle sahiplerine verileceği... ...belirtiliyor. Gerekçesini de... Michael Widmann da şöyle açıklamış... ...PKF'nin genel başkanı... Koç grubu son 100 yılda Türkiye'nin en büyük şirketlerini kurdu. Divan otelleri de küçük ama imajı büyük. 11 otel ve 1447 yataktan oluşuyor. Bunun yanı sıra divan oteli ve koç ailesi son Gezi Parkı protestolarında sivil dayanışma ve cesaretin önemli bir örneğini göstermiş misafirperverliğin kriz anlarında da ne kadar gerekli olduğunu kanıtlamıştır diyor. Demiş Michael Widman 2007'den beri veriliyormuş bu ödül. Altıncı yılı bu. Ve yalnız uluslararası otelcilik alanında değil... ...aynı zamanda sosyal angajmanlar da baz alınarak veriliyor. Böyle işte. Evet. İstanbul Üniversitesi'de 2013-2014 akademik yılını e, açılışında bir törenle başlamış, bir törenle beraber başlamış açılışa. Ve her zaman olduğu gibi öğrenciler yine törende yer bulamamışlar kendilerine. Her sene olduğu gibi diye söylüyor bunu İlbe Özçelik yaptıkları, üniversitenin önünde yaptıkları basın açıklamasında. Bu açılış için üniversiteler tatil ediliyor, öğrenciler kapıdan çevriliyor. Soruyoruz nasıl oluyor da bir üniversitenin açılışına öğrenciler katılamıyor ama biz bunun... Cevabını çok iyi biliyoruz. Burada bir tiyatro oynanıyor. Başrol direktör Yunus Söylet var. Bu açılışa üniversitenin gerçek sahipleri gelemiyor. Aramızda olması gereken Ali İsmail gelemiyor demiş. Ve ee, bu tepki gösterdikleri duruma da oturma eylemiyle karşılık vermişler. Fen Edebiyat Fakültesi giriş kapısının önünde oturan öğrenciler yüzlerine Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi... Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafından maskeler yaparak e, oturmuşlar. Korkma Söylet öğrenci biziz, öğrencisiz açılış bu neyin korkusu şeklinde dövizler açmışlar ve bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganları atmışlar. Evet. Bir başka uluslararası etkinlikte gezi olaylarıyla ilgili gezi direnişiyle ilgili olarak Can Dündar'ın gazeteci Can Dündar'ın Almanya'da Essen şehrinde düzenlenen bir şeyin konuğu olması bir etkinliğin Türk-Alman Edebiyat Festivali Literatürk adı orada konuk olmuş ve gezi olayları başlıklı sunumunda da gezi gençlerine yapılan baskıyı yüksek sesle dile getirdiğim için önce tehditlere maruz kaldım sonra da işimizi terk etmek zorunda bırakıldık demiş. T24'ün bir haberi bu. Ee, Almanca'ya tercüme de yapılıyormuş. Türkçe konuşmuş tabii. Can Dündar ve çok sayıda katılımcı varmış. Alman Almanlardan da çok sayıda katılımcının bulunduğu dinleyiciler arasında konuşmasında Can Dündar. 12 Eylül döneminde de gazeteciydim. Son yıllardaki baskı sebebiyle 12 Eylül dönemindeki sansür uygulamalarını bile özledim. Demiş 12 Eylül sansürünü şöyle demiş askerle iyi bir düzen güzel bir düzen vardı aramızda 12 Eylül'de darbe günlerinde yani asker telefon ediyordu şunları şunları koymayın diyordu bizler de koymuyorduk o konular yokmuş gibi davranıyorduk ve herkes işini biliyordu şimdi ise anlarsınız neyin yazılmayacağını deniyor böyle olunca da bazı gazete televizyon patronları da her şeyi onun içine koyuyor. Neyin yasak olduğunu bilemiyorsunuz. Belki de iktidarı üzmeyecek haberler de bundan dolayı yapılamıyor. Bana bu gazetede başbakanı üzecek haber istemiyorum dendi ama ben hangi haberlerin onu üzeceğini bilmiyorum. Her şeye üzülüyorlar. Üzülünce de bizi kovuyorlar demiş. Yani haberinizle bir kez başbakanı üzmüşseniz bundan sonra da ee, üzebileceğiniz anlamına geldiği için daha sonra da başka gazetelerde iş, iş bulma imkanınız da çok daralıyor demiş. Her patron iktidara muhalefet etmenin hem keyfini hem de acısını biliyor. Dolayısıyla itaat edenler ayrıcalık görüyor. Etmeyenlerin de başına olmadık işler geliyor. Dolayısıyla bazı patronlar da aman benden uzak dursun diyor demiş. Cumhuriyet gazetesinde devam edecekmiş yazılarını ...ilk defa açıklamış bu toplantı... ...sırasında da bayram sonrasında... yazılarına Can Dündar ...Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başlayacakmış... ...bu toplantı Esen'deki... ...Literatürk Konferansı'nda da... ...bunu da açıklamış. Evet, umarız mutlu olur orada. Gezi ile ilgili de... ...şunu da söylemiş... ...Gezi gençlerinin bir liderinin... ...olmaması iktidarı oldukça... ...zor duruma düşürdü. Türkiye'de... ...liderler ya koşu bandından... ...düşüp ölüyordu... Ya da yatakta yakalanıp bir şekilde ülkenin kaderi değişiyordu. Şimdi ilk defa bundan bağımsız bir durumumuz var. Lideri olmayan bir hareketimiz var. Dolayısıyla bizi koşu bandından da düşüremezler, yatağı da atamazlar demiş. Ve bir kitap da planlamakta olduğunu açıklamış adına da. Bu daha başlangıç koyacakmış. Bir birikimin patlaması olarak ortaya çıktı. Gerçekten canı yanmış insanların yollara döküldüğü ve kendiliğinden gelişmiş bir sivil toplum hareketi oldu. Hükümet bunu geç anladı diye konuşmuş. Böyle bir şey. Evet dün İçişleri Bakanı e, Muammer Güler bir dizi konuda bir dizi açıklamalar yaptı. Bunların arasında Gezi Parkı ile olay, e, alakalı e, konular da vardı. Etam sarı sülüğü vurdu iddia edilen polis memurunun Şanlıurfa'da koruma olduğu haberleri var. Bu biraz eleştirildi ifadesi üzerine Güler niye eleştirilsin? Bu arkadaşımız polis memuru. Bu arkadaşımız tutuklu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir polisi. Yani şimdi korunuyormuş gibi ne demek diye sormuş. Haklı. Korunmuyor, kendisi koruyor. Değil mi? Evet, bence de çok haklı. Evet. Korunmuyor. Koruyor. <gülüyor> koruyor. Davaya perukla katıldığının hatırlatılması üzerine Güler bunu polisin kendi tercihi olduğunu söylemiş. Dava sırasında kendisine yönelik olan hareketleri de gördük. Onlar da benimsenmemesi, benimsenmemesi, benimsenmesi gereken şeyler mi? Ee, elbette yargı bağımsızdır. Kendisi şu anda bağımsız mahkemeler önünde yargılanmaktadır demiş. Elbette kendisini savunacaktır şeklinde e, eklemesini de yapmış. Sarı sülüğün acılarını tabii ki her zaman paylaşıyorum. Onlar da haklarını arayacaktır demiş. Güzel söylemiş. Peki e, şeye çıktığı zaman... Polis eyleme mesela bir protesto gösterisini herhangi bir gösteriyi çıktığı zaman peruk da kullanabiliyor mu peruk kendi tercih olacaktır. Evet. Televizyon onun... olmadığı sürece bir problem yok yani imaj galiba televizyonda yadırgatıcı yani, yani. De ne kadar dekolteniz var ne kadar dekolteniz yok bu kamusal alan televizyon olduğu zaman o yadırgatıcı oluyor ama mahkemeler olduğu zaman yadırgatıcı olmuyor galiba. Ya da polis toplumsal eylem anlarında olduğu zaman yatırgatıcı olmuyor. Ama şöyle de var mesela. Polislerin bu, büyük bırakması galiba adetten değil ama peruk olursa başka değil mi? Yani Asma ajan provokatör olarak nitelendiriyorsunuz yani siz sivil polisleri. Onlar hariç evet. Sivil polis terimini kabul etmiyorum. Ben bunu, ajan o Oxymalon provokatörü değil mi? Sivil Sivil giyimli sivil polis. Sivil giyimli polis. Ajan provokatör değil. Onu yan düzeltelim. Ajan provokatör de olabilir. Bilemeyiz. Ama evet. sivil giyimli polisler var. Ayrıca da işte Güler bir de polisin kendi tacirdir dediğine göre mesela Alparslan gibi yani Sultan Alparslan'dan. Selçuklu Sultan'dan 70'lerde mi yaşıyoruz? Ne Alparslan bu? 70'lerde yok muydu o? Toplum, bir, de, toplum polisi. Toplum destekleri evet, polis gibi. Yok, o, o zaman da yoktu. Poliste öyle bir ...bıyık ama... ...1071'de vardı... ...70'lerde, 1070'lerde vardı... ...bundan 1000 yıl önce... ...orada Alparslan'ın... ...sarkma bıyıkları vardı... ...poliste o kılıkla mesela gelebilir... Yani ...gelemez mi? Poliste Peruk'ta. bıyık yok muydu? Ben Asma sakal, takma şeyi, bıyık. E, şey hatırlıyorum... E, ...iki tipli gencin öldürüldüğü bir sokak eylemi vardı... E, ...şimdi... Galiba altıncı filo olarak hatırlıyorum ama olmayabilir de onu öldürürken daha doğrusu bıçaklayan kişinin yanında duran beyaz kasketli polis memurunun böyle badem bir bıyığı vardı diye hatırlıyorum o fotoğraftan. Ben yani belki 70'lerde siz daha iyi ya yani Öyle sanıyorum ama demek ki polisin tercihine kalmış olduğuna göre perukla mahkeme salonuna gelmek bundan sonra eyleme de, özellikle mesela Perun'un kaskın numarasını filan örtecek şekilde böyle olması at kuyruğu gibi mi? değil mi? Evet. Yani doğrudan ama haklılar. Daha estetik olmaz mı? Petişeden çıkardığınız o ambalajları koyup böyle zevksiz bir şekilde o kaskları kamufle etmek ne demek? Madem saçınızı uzatın o saçınızdan da çıkarın saçınızı o şeyde gizlenecekse bu şekilde gizlensin. Evet. Biraz daha estetik. İçişleri Bakanlığı'nın konuşmasında ayrıca bir şey daha var. Gezi ...parkına gezdirilişine... ...ilişkin olarak... ...İstanbul'da operasyonlarda... ...gözaltına alınanlar arasında da... ...bir kadın bulunduğunda... ...söylemiş, kamuoyunda... ...Sapanlı Teyze olarak biliniyor demiş... Ee, ...polis müdahalesine karşı... E, ...serum lastiğinden yapılmış... ...Sapan kullanırken görüntülenen... ...bir kadını ima etmiş... ...Sapanlı Teyze de var demiş... O da mı? O sapanlı teyze de kuş avlıyormuş demek ki diye de espri yapmış. Evet. Yani şiddet kullanmıyor. Ama yani eleştir. Açıkçası esprilerini eleştirmiş. Esprilerine güldüğüm e, en esprilerine güldüğüm adalet ve kalkınma partisi bakanı değil kendis. Evet, daha iyi, iyi espri yapanlar var. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Demir bilyaları atan sapanlı teyze demiş sapanı kime atıyordu teyze acaba kuş mu avlıyordu diye espri yapmış demek ki kuş avlıyormuş demiş orada polise atılan taş toplumun düzenini hedef alan bir taştır böyle sorumsuzluk örneği olmaz kim olursa olsun ister bayan pardon bayan ister erkek ister, bayan diyor değil mi diyor evet, evet. ister yaşlı ister genç pardon genç o tasvip edilecek bir hareket midir? Sadece sapan atma meselesi değil hakkında örgüt üyeliğinden iddia da var demiş. Aklın... Örgüt, örgüt üyeliğinden? Evet. Teyzenin? Evet. Örgüt üyesi teyze. Peki etemin yani... davasına da sıkı yönetim geliyormuş. Buna ne diyelim? Önceden Etem... konuşuluyordu bu. Ethem Sarı Sülük'ün gezi direnişi sırasında Ankara Kızılay'da polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin davaya bakan mahkeme güvenliğin jandarma tarafından sağlanması için savcılığa yazı göndermiş. Sarı Sülük ailesinin avukatlarından Kazım Bayraktar da yargılamanın artık sıkı yönetim koşulları altında yapılacağını söylemiş. Katil polis Ahmet Şahbaz'ın geçici görevlendirmeyle Şanlıurfa'ya gittiği de ortaya çıkmış. Evet, yakın, ya yani bu haberden biraz öncesinde gelir ki ufak bir proje'm var, ondan da size bahsedeyim. Ee, Taş Taşadan polis fotoğraflarıyla dolu bir blok açmayı planlıyorum. Yani gezi parkı olayları sırasında da böyle ellerinde e, taşı alıp sapan daha doğrusu sapanı ağaçlardan kamufle ederek eterek attığını söylenen bazı fotoğraflar vardı gösteren fotoğraflar vardı kaynağını bilmiyorum bakıp da söyleyebilirim size ancak ama bundan önce de aynı şekilde polisin sapan kullandığına dair üniformalı kişilerin benzer görüntüler vardı bunları bir kolaj haline getirmeyi planlıyorum belki ileride işimize yarayabilir Yerebilir. alternatif yolları polisin göstericilerle mücadele etmek için alternatif yolları kuş avlıyorlar Pol, polis amca kuş mu avlıyorlar. Evet. polis amca diyeceğiz o zaman da ...polis amca kuşağılama. Evet. Ee, bir de... E, ...Ceren Büyük tetiğin ...haberi var. O da e, Hatay'daki... ...ya da Antakya'daki... ...gezi direnişi sırasında... ...3 Haziran günü ölen... ...Abdullah Cömert'in ölümüne... ...Biber gazı kapsülünün... ...neden olduğu Adli Tıp Kurumu'nun... ...raporuyla da kesinleşirken... Çelişkili tanık ifadelerinin soruşturma dosyasında yer alması da dikkat çekmiş. Terörle Mücadele Şubesi'ni arayarak tanık olduğunu söyleyen Mehmet Gülmüş, savcılıktaki ifadesinde Cömert'in eylemciler tarafından atılan parke taşıyla yaralandığını kaydetmiş. Böyle bir şaka gibi diye verilmiş bir haber var. Eee nasıl öldüğünü köyünden tanıdığı ve eylemlere katıldığını belirttiği Onur Çakal'ın kendisine anlattığını kaydetmiş, gülmüş. Bizzat kendisinin gördüğünü olay akşamı Cömert'in grubun en önünde yer aldığını şahsın trafik ışıklarını kırdıktan sonra gruba doğru geldiği esnada apartmanın birinin ikinci katında bulunan yaşlı bir adamın Abdullah Cömert'in kafasına sert bir cisim attığını bu cisimden sonra kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldığını, akabinde hastaneye götürüldüğünü anlatmıştı bana demiş biri de. Kim kim diyordu bunu acaba? Gülmüş. Mehmet gülmüş. Devle mücadele şubesini arayıp tanık olduğunu söylemiş. Yani Önce bir... parke taşı demiş sonra da yukarıdan yaşlı bir adam tanıklık Sert mu? bir cisim attı demiş. Kendi şarkı... gözüyle görmemiş. Kendi gözüyle gören birinin tanıklığından aynı şekilde tanıklık mı yapıyor? Evet, aşağı yukarı. Tanı tanı. Evet. Ama Bu da haber oldu evet. Bir de Onur Çakal var. E, terörle e, yani Cömert'in ölümüne ilişkin medyada farklı haberler yer aldı. Halkın kafası e, karıştırıldı demiş gülmüş işte bu aynı tanık. Bu karışıklığı gidermek için aradım 155'i demiş polis hattını. Ardından da terörle mücadele şube müdürlüğünü aradım demiş. Abdullah Cümert'i tanımam ben demiş. Bir tanımayan tanık daha varmış. Onur Çakal. Onun tanıklığı da dinlenmiş. O, Abdullah Cümert'i tanımadığını belirten tanık Onur Çakal da verdiği ifadede anlattıklarını yalanlamış. ...ve şaka yaptım demiş... ...bir yandan şaka yapıyorlar... ...bir yandan duydukları dedikodu olarak... ...mahiyetindeki e, enformasyonu... ...kanıt olarak sunmaya çalışıyor... ...yani demiş. Mehmet Gülmüş'ün kardeşi... ...Fatih Gülmüş'ün kendisine... Iş yerinin, eylem, ...iş yerinin, eylemlerin yapıldığı yere... ...yakın olmasından dolayı... ...sen de katılıyor musun diye sordum demiş... E, ...sordu bana... ...ben de kendisine... ...katılıyorum demiş... ...ama şaka yapmak için katıldığımı söyledim... ...Abdullah Cömert'i tanımıyorum... ...demiş... ...ne eylemlere... ...katıldım... ...ne cömerti tanırım... ...başkalarına da anlattım... ...şaka amaçlı o sözleri söyledim demiş... Bakalım devlet yetkilileri... ...ciddiye alıp bu demeçleri aynı şekilde... E, ...kendi gündemlerine alıp... ...basın açıklamalarında bunları aktaracaklar mı? Eskişehir'de olduğu gibi... ...kendi aralarında kavga edip... ...suçu güvenlik güçlerini atıyorlar demişti ya, ...eskişehir valisi... ...bakalım ee, böyle benzer bir ürün ortaya çıkacak... Abi, Abdullah Cömert'in abi Zafer Cömert'te hiç bir dayanağı olmayan bu gibi ifadelerin dosyaya alınmasının dikkat çekici olduğunu kafa karıştırmak ya da delilleri karartıp dikkati başka yöne çekmek istiyorlar demiş. Evet. Bitirdik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gezi Parkı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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nevin Arpalı'ya teşekkür ederiz.